Fatiha abi en son olarak sadık rüyalar bahsi ve peygamber efendimizin Hira'daki yaşadıklarına gelmiş idik. O Nebi Yüzişan'a en güzel salatü selamlar, tahiyyatlar, en güzel teslimat, tekrimat, en güzel şekliyle taltif buyursun, tarafımızdan kendilerine arz olunsun. Cenab-ı Hak salatu selamın Berekatıyla içimizi dışımızı Zahirimizi batınımızı Pürnür eylesin Zira bugünler Şaban-ı Muazzam'ın Şehri Şaban'ın Son günleridir Bu ay bu mübarek ay Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nispet edilen bir aydır İki cihan serveri Efendimiz de bunu tefsir etmiştir Dolayısıyla Salatu selamı bir daha hatırlatarak bir daha selatü selamın berekatına sığınarak programa konuşmaya başlamayı uygun görüyoruz. Evet mevzumuz rüyalarla beraber vahyin ilk müjdelerinin efendim iki cihan serbeli sallallahu aleyhi ve sellem efendimize aşinalık olarak lütfedildiği mevzuydu. Rüya gören kişiye göre değişen bir hadisedir. Rüya kitaptan olmaz tabiri. Çünkü sizin gördüğünüz rüya ile benim gördüğüm rüya, bir peygamberin gördüğü rüya ile bir salihin gördüğü rüya, bir erkeğin gördüğü rüya ile bir kadının, bir zenginin gördüğü rüya ile bir fakirin bunu kıyaslayabilirsiniz. Aynı rüya bile olsa tabiri değişik olacak, tabiri değişik şekilde zuhur edecek bir kavramdır, bir hadisedir, vakıadır rüya yani bir kişi ben aynı rüyayı görsem siz de aynı şekliyle hiçbir teferruatında dahi değişiklik olmayacak şekliyle bir rüya görseniz bu rüyanın tabiri bizdeki esmanın özelliğine manevi ve maddi konumumuza göre farklı bir tabir kazanır bunu niye zikrediyoruz rüya daha evvelde bahsettiğimiz gibi önemli bir bahistir rüyanın tabiri kitaptan olmaz Rüyaları kitaplara almışlar, rüya tabir eden veya rüyaların tabir edildiği şeyleri kitaplara toplayan zatlar olmuş ve böyle kitaplar yazıla gelmiş. Ama bu, bu sahanın önemli bir saha olduğuna işaret etmek için, ilmi bir saha olduğuna efendim işaret etmek için ve insanların efendim rüya bahsinde ulu orta konuşmaması için, gösterilmiş hadiseler yazılmış eserlerdir yoksa rüya tabiri kitaptan olmaz aynı böyle olduğu gibi şimdi birazdan bazı şeyler okuduk daha evvel okuduk birazdan da konuşacağız ha bak ben de salih rüya görüyorum bugün gördüm yarın çıkıyor o zaman ben de acaba peygamber makamındayım makamında mıyım peygamber gibi bende de oluyor gibi acayip garayip düşüncelere insanları sevk etmemek için de bu izahı yaptık. Zira bir rüyayı gördük ve ertesi günü aynı şekliyle hemen bir zaman sonra aynı şekliyle çıksa da o peygambere gösterilen rüyanın bir zaman sonra aynı şekilde çıkmasına benzemez. Zira Hazreti Peygamber'in vücut iktiminde, paak ve münevver nefsi azizinde gösterilen o rüyanın vasfıyla tezahür etme şekliyle ona vasıtı olan meleklerin derecatıyla bizdeki hal aynı değildir. Bunu arz etmek için söyledim. Şimdi rüyanın tekrar konumuza dönersek, yani mevzumuz dahilinde konuşursak, rüyaların salih rüyaların tabii ki salih olacak bu rüyalar peygamberlere adığa su ahlem şeklinde bir şey zuhur etmez. Onlar Allah Teala'nın hıfz-ı himayesindedirler. Ruhen de öyle, maddeten de öyle, manen de öyle. Şeytan onlara o şekilde tasarlut edemez. Yani Allah'la peygamberin arasındaki o hususi frekansa şeytan giremez. Velilerle Allah'ın, diğer insanlarla Cenab-ı Hakk'ın arasındaki bazı frekanslara parazitler karışsa da Hazreti Peygamber için ve Peygamber ı İzzam için böyle bir şey düşünülemez. Onlar isahi bir ismettir, masumdur. Yani onlar her türlü şerden, günahtan muhafaza edildikleri gibi min tarafilla yani Allah tarafından bu şekilde de bir korumaya mazhar olmuşlardır. Hem de ta ezelden, sonradan bir koruma değildir. Ta ezelden bu Cenab-ı Hakk'ın muhafazası onlar üzerinedir. Vahiy ilahiyeye mazhar olmak, her ne kadar hazırlanmış da olsa, her ne kadar o istidada sahip de olsa, o kabiliyette de, o çapta da olsa yine de şiddetli bir hadisedir. İnsanın tecellilere karşı mukavemet göstermesi, tecelliler karşısında ondan beklenen cevabı verebilmesi, ve o tecellilerle hizmet edebilmesi için muhakkak Cenab-ı Hak bu nevi kullarını evvelden bir talime bir alıştırmaya tabi tutmuştur İşte bu faslı bu safayı daha evvelki konuşmalarımızda zikretmiştik şimdi geldik bu hadisenin insanda yani vahiy ilahiyenin insanda tam bir sükunetle karşılanması için Sadece kalbi sükunetin değil Çevresinde de sükunetin Hakim olması icap ettiğinden Bütün peygamberlerde Bir münzevi hayat Tarzını görürüz Bu vahye mazhar olmadan evvel Yani bedenlerinin bu vahye Mazhariyetinden evvel Kalplerindeki sükunet gibi Etrafında da bir sükunet Arayışı içerisinde olduklarını görürüz İki cihan serveri Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin de bu maksatla ve bu tabi gelişimle şimdi yeni tabirle süreç içerisinde Hira mevkiine Hira Nur Dağı'na Hira mevkiine giderek orada kendi kendine asude kalabileceği sakin olabileceği gelen tecelliyatı hiçbir detayını kaybetmeyecek derecede sakin bir ortamda ve sekine tarihinde yaşaması için Cenab-ı Hakk'ın açtığı bir halvet hali, bir münsevi hayat halinden bahsedeceğiz. İstiyorsanız konuşmayı çok uzattık, biraz da cümleleri çok uzun uzun kurduk ama, e, tabiatıyla 4-5 haftadır programı hazırlayamayışımızın getirdiği bir şey de olabilir, belki eski alışkanlığımız da olabilir. Biz şimdi kaldığımız yerden belli kitapları takip ederek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı saadetine devam ediyoruz Sene miladi 610 Kainatın efendisi 40 yaşında Yıllardan beri devam edip gelen bir adetleri vardı. Burada duralım çok gidemedik ama ne acayiptir ki demin bahsettiğimiz bakın vücut iklimi meselesiyle kardeşlerimiz birleştirsin diye söylüyorum afaki konuşmuyorum veya en azından şer'i bir zemini olmayan afaki konuşma yapmamaya gayret ediyoruz. Çünkü mesuliyetli bir iş yapıyoruz şu anda. Fakat demin dedik ya hani rüyayı belli yaşta belli zamanda maddi ve manevi konumda görenlere göre rüyanın tabiri değişir dedik ya ne acayiptir. Peygamberlerin birçoğu istisnalar vardır bir elin parmakları kadar fakat birçoğu Vahiy zahiren yani bedenen masar oluşları ve peygamberliklerini ilan edişleri hep 40 yaşı civarındadır yani 33 olan var Efendim 30 yaşında olan var tarihine bakıldığında 20'sinde olan da var ama çok nadir yani ender. çok nadirin karşılığı Ender biliyorsunuz fakat genelde Peygamber Hanı İzam yani Enbiya-i Kiram Hazretleri yani peygamberlere 40 yaşı o vukufiyet yaşıyla beraber tebliğe müsaade çıkıyor. Bu bakımdan iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin 40 yaşında oluşları ekmeni nü mahlukat olan peygamber efendimize vahyin inişinde de şartların en mükemmel oluşuna dikkat çekmek için bunu söyledim. Eyvallah. Evet. Her senenin Ramazan ayını Hira Dağı'nın tepesindeki mağarada tefekkür, ibadet ve dua ile geçirirdi. Zira Ramazan, biliyorsunuz Ramazan çok sıcak günler manasına gelen Arapça'da bir kelime. İbrahim Halilullah Efendimiz'e yani Hanif dini üzere olan Hz. İbrahim'e oruç emri geldiğinde çok sıcak bir mevsime, çok sıcak bir aya gelmiş Ve o aya da zaten sıcak olduğu için Ramazan deniyor imiş Fakat örfün kullandığı bu isim Allah Teala'nın ilhamıyla konulduğu besbelli ki Kur'an-ı Kerim'de de Ramazan ismi kabul görmüş Ve o şekliyle beyan olunmuş İşte İbrahim Halilullah'ın sünneti üzere O Ramazan ayına Ezelden kendisine itibar olunan Hazreti Peygamber Ezelde kendisine itibar olunan o aya hürmeten Hira Dağı'na daha doğrusu Nur Dağı'na Hira mevkiine hususi oramazanda efendim özel bir şekilde uzlet, halvet ve ibadet hali, tefekkür haliyle geçirmek üzere mesken tutuyorlar. Evet bunları lütfen kıymetli dinleyicilerimiz birleştirsinler bakın. Hemen inşallah Allah ömür verirse birkaç gün sonra Ramazan'ı ı Mağfiret nişana gireceğiz. Konumuz da zaten bilhassa örtüşsün diye bu hafta başlamayı uygun gördük. İnşallah Cenab-ı Hak mütefeyyiz eylesin. Amin. Burası sessiz ve sakindi. Tefekkürüyle baş başa kalması için en müsait yerdi. Cemiyetin bozuk havasından sıkılan mübarek ruhları burada adeta teneffüs ediyor ve huzur buluyordu resul Ekrem Efendimiz Hira mağarasına rastgele değil Ceddi Hazreti İbrahim'in Hanif dini üzere ibadet ve taatte bulunmak üzere çıkıyordu Ömrü saadetlerinin bu 40. senesinin Ramazan ayını da Aynı şekilde Hira'da ibadet ve taatle geçirecekti Zevcesi Hatice-i Kübra'nın hazırladığı azığıyla Hira dağına doğru ilerliyordu Bazen yanına azığını alıyor Bazen de Hazreti Hatice Validemiz bizzat kendisi hatta ona hürmeten ve tazim ederek bir bineye de binmeden yürüyerek Hira'ya kadar çıkıyor. Allah Resulü'ne hizmet ediyor ve hiç onu o halinden alıkoymadan hemen vazifesini yaptıktan sonra işte yanında getirdiği azığı veya işte bir şey ikram ettikten sonra bir emri arzusu olup olmadığını sorup Geriye evlerine avdet ediyorlar. Hürmeten yürüyerek gidiyorlar. Bu bir tazim şekli kültürümüzde. Kültürümüz diyorum çünkü bizim de yaşadığımız İslami kültürdür, İslam kültürüdür. İki cihan serveri efendimizin de mesela ileride okuyacağız. Uhud şehitlerine hürmeten Medine-i Münevvere'den yani bulundukları yerden. Şimdi o da Medine sınırı sayılıyor ama Uhud o zaman ayrı bir yer gibi, kariye gibi. Medineyi münevver eden Ravzı Mutahhar'ının bulunduğu Haneyi Saadetlerinden yürüyerek ki aşağı yukarı 5-6 kilometredir. O kadar yolu giderek yürüyerek gidip Hazreti Hamza'yı ve Uhud şehitlerini ziyaret ediyor. Orada okuyor, ağlıyor ve yine yürüyerek mescidi Saadet'e geliyor. Bu bir hürmet şeklidir. Buradan da ibret alınması icap eder. Evet. Kainat o anda adeta Efendisinin attığı her adımı hürmetle Takip ediyor ve derin Bir sükunete gömülü duruyordu Fakat bu sükut ve Sükunet manasız değildi İbret ve hikmetle doluydu Kainatın Bu manalı sükutuna Peygamberimiz de derin düşüncesiyle Katılıyordu ve adeta Bir ahenk meydana getiriyorlardı Hemen burada bir takdim tehhir meselesi var bir Çevireceğiz cümleyi burada yani kainat sükunet içerisinde Allah Resulü de bu sükunete ayak uyduruyordu gibi mana çıkıyor burada. Böyle değil ki. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sükunet istiyor. Allah Resulü sükunet istediğinde haddine mi düşmüş o yerin, göğün, o dağların, taşların sükuneti bozması? Hadlerine mi düşmüş? Allah Resulü sükunet istediği zaman onun sükunetini Ve üzerine inecek sekineti Hangi şey bertaraf edebilir Tam tersine Kainat Allah Resulü'nün bu sükunetine eşlik ediyordu Allah Resulü Kainatın sükunetine eşlik Etmiyordu Çünkü henüz daha kainat teskin olmamış Ona kademi şerifi Muhammed'i Basmış Vücuda gelmiş Dünyaya indirilmiş Allah Resulü onda ama henüz de o vahyi ilahinin çıkacak o sadası sadr-ı Muhammediye'den efendim parlayacak olan o vahyin sesi henüz daha mevcudat içerisinde duyulmamış. Sadece ruh-u de ve cismi Muhammedi arasında bir sükûnete haliyle bekleyiş var. Oradan bazı nurların inmesi hali var. Bu sükûnete Ayak uydurmak için sükunette olun emine tabi olan bir kainat var. Ama nerede? Allah Resulü'nün kademini bastığı yerde. Aşağı taraflar, Mekken'in civarı böyle değil. Orada çok karma karışık işler var. Fakat Resulullah neredeyse sükunet oradadır. Şu anda da öyledir. Bir kişinin kalbinde teşviş var, hanesinde bozukluk var, işinde fesat var. Çarşısında, pazarında haram var. Allah Resulü oraya kadem basarsa sükunet hali zuhur eder. Onsuz muhabbet ve sükunet olmaz. Allah alemi, Allah Resulü ile teskin ve teselli etmiştir. Bir kişi de ondan bir eser yoksa, o kalp ne sükunet bulur, ne teselli bulur, ne muhabbetten behreya bulur. Arz edebildim mi? Evet. Sanki kainat onun muazzam ruhuna derinden derine fısıldıyordu. Sebebi vücudum sensin. Manamı da en güzel izah edecek sensin. Bir kitabı Rabbani olduğumu bildirecek sensin. Onun için sana minnettarım. Sana hürmetkarım. Şimdi işte yukarıda da bu cümleyi değiştirdiğimizde bakın aşağısıyla tabi oldu şimdi. Eyvallah. Güzel oldu evet. Kainatın efendisi Artık sessiz, evet. sessiz, sakin ve ilahi tecelli masariyetine erecek Hira Dağı'nın tepesindeki mağaradaydı. Burada ibadetiyle, taatiyle, dua ve tefekkürüyle meşguldü. Bakın ne acayiptir. Allah Resulüne varis olan Evliya'da da bu hal vardır. Onlar şöyle bir yere bakayım, şöyle bir yerde durayım diye indiği şahsi mütalalarıyla yer seçmezler. Allah velilerinin bulunduğu yerlere bakın Hepsi tam isabettir Yani Allah Resulüne varis olan zatların Mesela bizim ülkemizde elhamdülillah Birçok veli var Onların türbelerinin Tekkelerinin, zaviyelerinin Mescitlerinin bulunduğu yerlere bakın Ne kadar enteresan Ne kadar acayip yerler seçmişlerdir Bunlar onların aklıyla bulunacak Yerler olmadığı aşinadır Mesela Maraş'a gidin Hazreti Ukkaşer radıyallahu anh'ın bulunduğu yere bakın. Bir insanın gideyim de şurada durayım diyebileceği bir yer değildir. Allah'ın ilhamıyla ancak bulunacak yerlerdir. Bulunduktan sonra da öyle bir neşet edişi, öyle bir parlayışı vardır ki tam da burasıymış dersiniz. Dedirtir Hazreti Allah. Ondan evvel meçhuldür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hira, mağarası veya halvetgahı kainattaki en güzel halvetgahtır hemen kapısından çıktığınızda önünde durduğunuzda Kabe-i hiçbir şeyin kapatamayacağı şekilde görürsünüz ona müteveccihtir ve muhakkak o seçtiği için onun için seçtiği için bu oğları biraz açmıyorum o hü zamiri o o zamiri nereye gidiyor kendi içinde kalsın Efendim, En güzel yerdir En güzel halvetgah Hira'dır Yeryüzündeki en güzel Halvet edilen Yani en güzel uzet edilen yer Hira'dır Diğer halvetgahlar Onlara O yere benzeyişleriyle Ancak isabet Kaydedilmiş yerlerdir Çok güzel halvetgahlar yapılmıştır Anadolu'da olsun, Balkanlar'da olsun, İslami coğrafyada olsun. Dikkat ederseniz en güzel tercih edilen yerler hep Hira Dağı'na en çok benzeyen yerlerdi. Şimdi hemen mesela hatırıma gelen Şabani Veri Hazretleri'nin Kastamonu'daki halvetkâhları inşa ettiği yerdir. Kayalığın hemen dibinde bir mescit kayayı bütünleşen bir mescit ve Hemen üstünde de halve tane odaları vardır Halve taneler vardır daha doğrusu Ne Neden güzeldir? Hira'ya en çok benzediği için Mevzuyu biraz uzattık galiba Mesela, ara da geldi ama e, Toparlarsak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cebelin nur'a Nur dağına ve Hira mevkiine inmesi de yine Tesadüfi değildir İlk bölümde peygamber efendimizin Hira Dağı'na, Hira mevkiine çıkışları ve oradaki haliyle muhabbet bağını başlatmış idik ve Ramazan ayının ortalarında yine Hira Dağı'nda peygamber evet. efendimizin haliyle devam edeceğiz. Evet yani kitaptan devam edelim. Evet. Kıymetli seyircilerimizin de sabrını, su etmeyelim. Ramazan ayının 16 gecesi geride kalmıştı ve Ramazan'ın 17'si pazartesi gecesiydi. Nur dağı derin ve manalı bir sessizliğe bürünmüştü. O civarda her şey de onunla birlikte sessiz ve sakindi. Kim bilir konuşulacakları dinlemek, söylenenleri adeta duyabilmek eşsiz masariyetine ermek için belki de. Konuşacak olan ile dinleyene belki de hürmet için. Gecenin yarısı geçmişti ve zaman seher vaktine ayak basmıştı bülbüllerin ötmeye başladığı, güllerin bütün güzellikleriyle etrafa koku tebessümleri dağıttıkları ve Allah'ı zikredenlerin coşup sonsuz haza eriştikleri müstesna vakit. Vahiy meleği Cebrail aleyhisselam en güzel bir insan suretine bürünmüştü. Mis gibi kokularla çevre buram buram kokmakta Şimdi bu aynı zamanda zikir meclislerinde ve Kur'an meclislerinde dikkat edilmesi gereken hususlara da işarettir. Zikir meclislerinde, Kur'an meclislerinde ve manevi sohbetlerde çünkü farklı sahalarda sohbetler de edilebilir. O da gayrimeşru bir sohbet değildir. Mesela bir ticari hususta nasıl bu işi meşru bir zeminde halledebiliriz noktasında İstişare etmesi müminlerin Bir sohbet şeklidir o da bir sohbettir Fakat manevi Husustaki kalbi sahadaki Sohbetlerde bir Aranan vasıf sükönettir Bu sadece Sesle sessiz olmak değildir Çünkü bir ses Olduğunda muhakkak onunla Meşguliyet vardır Herkes için geçerlidir bu Ve her kimse ve her şey için Geçerlidir Bir ses çıktığında muhakkak bir yere tesir eder. Ya sen o sesi bırak beni dinle demekle olmaz. Siz o sesi bırak beni dinle derken bile bir efor sarf edersiniz. Bakın ara kaçtı. O manevi zemin kaçtı. Söyleyebileceğiniz tat kayboldu. Araya bir şey girdi. Birinci olması gereken hadise sükunettir. Fakat sadece sesle değil. Manevi sohbetin derinliğine göre bu sessizlik o kadar elzemdir ki, kalbi sessizliği de ister. Eğer kalp kalbe konuştuğunuz bir meclisteyseniz, kalbinizi de susmasını öğütlemeniz lazımdır. Ki o manevi sohbetten, o kalbi sohbetten, kalbin kalbe yol olduğu o meclisten nasipdar olasınız. Sadece sizin nasibiniz değildir, Sessiz kalmakla kazandığınız şey Siz kalben sessiz olmadığınızda Size sohbet eden zat da bundan rahatsız olur İkincisi sohbetin olabilmesi için insan lazımdır İnsan fıtratta olmak lazımdır En güzel varlık Allah'tan sonra insandır Melaike-i Kiram Haziratı dahi En yüce vazifelerle vazifelendirdiklerinde Allah tarafından dahi vazifelendirilseler, insan suretinde gelişlerine dikkat çekiyoruz. İkinci mevzu budur. Üçüncü mevzu ise, zikir meclislerinde ve Kur'an meclislerinde olması gereken bir şeyde, sessizliği sağlamak olduğu gibi, insanın dimağını, muhayyelatını, hissiyatını incitecek bir kokunun da olmaması lazım. Koku, Basit bir hadise değildir. Şimdi bir kısım dinleyicilerimiz bu programı ilk defa dinliyor olabilir. Siyeri Nebi'ye anlatılıyor diye açmış olabilir. Farklı bir şey anlatıyoruz zannına kapılabilir. Hayır itikadımızca Siyeri Nebi böyle okursa sadra şifa olur. Bir nasip, nasibimiz olabilir. Günümüzde yaşadığımız meclislerin Hz. Peygamber'in muhabbetinden uzak meclisler olmadığını düşünürsek Hazreti Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanmanın beraberinde neleri icap ettirdiğinde göstermek için bunları söylüyoruz. Hemen bir misal vereyim müsaade ederseniz. Mesela iki cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üstü başı kokan insanların mescide gelmemesini hatta kokulu kötü kokular efendim... Neşet etmesine sebebiyet verecek soğan sarımsak falan gibi şeylerin Yenerek meclise gel gelinmemesi gerektiğini tembih buyuruyorlar Herhalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Bizim gibi günahkarlar bile O ahlaktan uzak olan insanlar bile Hoşgörü iddiasında olduğu bir vakitte iki cihan serveri efendimizin Bunu sadece kendi nefsi için istediğini düşünmek ve haşa hoşgörüsüz olarak Hazreti Peygamber'i kabul etmek fevkalade e, düşük seviyede bir idrak şekli olsa gerek. Hatta idraksizliktir. Bunun için ister Hazreti Peygamber? Meclisin adabını, sükunetini, oraya tenezzül eden melaike-i kiram haziratını ve o duyguların harmanlandığı o manevi berekatı o koku izale edebilir. Bakın şimdi önümüz Ramazan. Ramazan'ı mağfiret nişanda herkes farklı farklı şekillerde camiye gelmek isteyecekler. Ya hoca hiç mi şey yapmasın işte adam tel kokusuyla da olsa şöyle de olsa böyle de olsa mescide gelsin. E güzel kardeşim insanın temizlenmesi etmesi çok çok bir zaman diye ki. Ben şimdi bunu yemeyeyim akşamin teravih namazında kokar diye bir tedbir alması çok zor bir hadise değil ki. Yani sen gayet güzel. Efendim semiz bir şekilde En vaci çiçekleri yiyerek Keyifli bir namaz kılabilirsin Fakat senin bulunduğun cemaat Bundan rahatsız olacağını Ve oraya tenezzül eden Melaike-i Kiram Hazaratının Bundan rahatsız olacağını düşünmen icap eder Kur'an meclislerinde ibadet zemininde Ve sohbet demlerinde Güzel kokunun da çok büyük Ehemmiyeti vardır Zira güzel kokular Güzellikleri tahattur ettirir ve güzel meleklerin inmesine vesile olur. O sebepten Allah Resulüne varis olan Evliyaullah Hazaratı'nın yani velilerin meclislerine ve onları takip eden silsilelerin toplandığı meclislerdeki tertibe dikkat edin, sükunetli, insanın insana tebessüm ettiği, insanın insana hürmet ettiği ve güzel kokuların bulunduğu meclislerdir hepsi muvaffakiyetlerinin ölçüsü de buradan belli olur zaten. Az edebiliyor muyum? işte İşte burada sükûnetin oluşundan bahsedildi. Cebrail Aleyhisselam'ın insan suretinde gelişi beyan edildi ve ayrıca bu buluşma anını müjdeleyen güzel kokularında neşe ettiği hadisesi burada zikredildi. İşte maksadımız da bunların alal ade hadiseler olmadığını bunların da ahlakı Muhammediye'ye dahil özellikler olduğunu beyan etmekti. İnşallah maksat hasıl olmuştur. Eyvallah. Beklenen an gelmişti. Evet. Yani Vahiy Meleği Cebrail aleyhisselam artık ayın bile nurunun 16. 17. gece olmasına rağmen sehar vaktine doğru ay da artık Nurunu azaltır. Ama zaten nur üstüne nur olacak bir gece. Hani nasıl ki bir mum alevi, Gecenin karanlığında, Uyandırıldığında, yakıldığında, Dışarıya bir ışık saçar. Fakat güneş zuhur ettiğinde, Artık o mumun ışığından bahsedebilir misiniz? Adeta, Ay bile o nurun tam parlaklığını sanki seyretmek için. Belki de kendisine mahsus olan mevkide o da seyirci olmak vazifesiyle tamamıyla kendisi bu nura ne yaptı? Yerini terk etti. Tam bu vakitte Hz. Cebrail Aleyhisselam'ın iki Cihan serveti Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'de mülaki olması, karşılaşması hali var. Ve bu hitapla beraber ikra'a yani bu muhatap oluşun, muhatap olmak dediğimizde yüz yüze bakmakla da birbirimize muhatap oluruz. Tabiri caizse bu potansiyel muhataplıktır. Henüz konuşmamışız. Birbirimize karşı duruyoruz. Birbirimizin huzurundayız ama konuşmamışız. Muhatap olduğumuzun alameti nedir? Konuşmaktır. Hitaptan gelir zaten muhatap kelimesi. Bu yüz yüze gelmenin, ruh, ruh olmanın İlk sözü ikra kelimesiyle Hz. Cebrail Aleyhisselam'ın iki Cihan Serveri Efendimiz'e hitabıdır. Peki ne olmuş bu hitaptan sonra? Kainatın efendisini hayret ve korku sardı. Yüreği ürperiyordu. Ben okuma bilmem diye cevap verdi. Diyor kitap. Fakat kıymetli kardeşlerimiz hayret ve korku biraz açmak icap eder insan hayretten dolayı korkuya kapılabilir mesela bir korku vardır insanın kendi nefsinden endişe ettiğinde başka bir şey için endişe duyduğunda korkudur bir de mesela düşünün size öyle bir mevki bir anda veriliyor ki siz buyurun buraya geldiniz şurada oturacaksınız diye çok büyük bir vazife verildiğini düşünün onun getirdiği ayrı bir korku vardır. Yani o nimet karşısında ve o nimetin büyüklüğü karşısında sizin mahcubiyetten hayrete düşmeniz ve korkuya kapılmanız hali vardır. Bu Allah katında en makbul olan korkulardandır. Zaten emanet, büyük emanetler de bu korkuyu ve dikkati kendisinde taşıyan insanlara verilir. Arz edebiliyor muyum? Mesela bir çocuğa falanca zamanda işte belli ülkelerde falan da yapıyorlar. Ülkemizde de yapıyorlar. Hadi bakalım gel bakalım otur. Şimdi sen başbakan oldun. Emir ver yavrucum diyorlar. Ben şunu olmasını istiyorum bunu olmasını istiyorum ezberden okuyorlar. Bir korku duyuyor musunuz? En fazla yüklenen rolü oynamakta yaşadığı endişe vardır. Ya ben ne yapacağım bu milletin sıkıntısını falan deyip hiçbir çocuğun konuşamayıp böyle aciz kaldığını düşünebiliyor musunuz? Zaten öyle bir adam oraya tutturmazlar gel başbakan ol diye. Yani o makamı gerçekten idrak edemeyecek birisini o <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Yani öteki türlü başka şeyler e, şeye girer. Bilmiyorum tabii bunlar e, inşallah tatlı bir tebessüme vesile olsun. Ve belli Bilmiyorum. şeyleri tefsir etmek e, babında konuşuyorum. Yoksa maksadımız bir şeyleri tenkit etmek değil. Hep buradaki korku, o emanete ne kadar Allah Resulü'nün liyakati olduğunu gösteriyor. Onu tam manasıyla anlamak ve ikra kelimesiyle o hitabın mazhar olmakla beraber hemen hadise intikal edip yüklenen emaneti farkına varmaktır o. Ve yani o. Böylesi sıkıntıları, böylesi korkuyu yaşayamayan insanlar değil büyük emanetleri, en küçük selahiyetleri bile taşıyamazlar. Arz edebiliyor muyum? Vazife şuuru denilen veya vazifesini üzerindeki nimeti idrak etmek durumunda olan insanların Allah'tan bir çekinmeleri, bir korkuları vardır ki bu Allah'ın ancak yüksek ruhlara bahşettiği kamil olanların korkusudur. Bizim korkularımız gibi değildir. Evet. Bunun üzerindeki Cihan Server Efendimiz ne cevap veriyor? Ben okuma bilmem diye cevap verdi. Hazreti Cebrail kendilerini kucakladı ve sıkıp bıraktıktan sonra tekrar oku diye seslendi. Ma ana biqari. Ben okumayla alakalı bir şey zuhur etmiş insan değilim. Okumayı benden bekleme demektir o. Okumayı benden bekleme. İkra. Fakat burada ma <gülüyor> ana kelimesinde Gösterdiğin satırsa, kitapsa, bu şekliyle ben okumam. Fakat bir başka yerde de diyor ki, neyi okuyayım? Okunacak şeyi bilmem. Manasına da bikari kelimesinden, e, Arabi, şimdi bir sürü gramer kaideleri var, burada onları anlatmak mümkün değil. Ayrı bir bahis o. En azından 15-20 saatlik bir bahis belki Belki anlatılabilir o şekilde olduğunda. Ma'anebikari kelimesinde gösterilen şeyin ne olduğu beyan edilmediği için Allah Resulü'nün böyle bir şey söylediği var. Yoksa ilk emre muhatap oldun daha başından mı itiraz ediyorsun gibi algılayan adamları gördüm ben. Hani o bile bilmiyordu baştan bir önce bir itiraz etti ama sonradan Allah'ın kudretiyle o da hani efendim eee tövbe estağfurullah yani hizaya geldi. Falan gibi haddini aşan sözlere dahi şahit olduk. Yani, o da bilmiyordu durumu da Allah onu ikaz etti de okudu gibi söyleyenler var. İka şimdi düşünün. Deminden beri müallifimiz de bazı şeyler anlattı. Bize bir şey sahneledi. Ayın şu kadar günü olmuş dedi. Şöyle dağlar sükun etti dedi. Dağları taşları yanındaki erzaka kadar anlattı. Burayı tamam zihnimizde canlandırabiliyoruz fakat bir de şu tarafı var insan suretinde bir melek geliyor melek olduğu da aşikar ve ya uzatmayayım o bir şey söyleyeyim mi Hz. Yusuf Aleyhisselam'ı gören Mısırlı kadınlar ki işleri güçleri sadece en güzel yiyecekleri yemek en güzel giyecekleri giymek altınla gümüşle efendim, ömürlerini geçirmek ve dedikodudan öte hiçbir şey yapmayan Mısır kadınları dahi Hz. Yusuf güzelliğinde bir zatı gördüklerinde bu insan değil, olsa olsa melektir diyorlar. Onların bu ferasetsiz bakışıyla bile nurani bir insan veçesi onlara insan gibi gözükmüyor. Nasıl olur da Allah Resulü'nün Muhammedi ferasetinden Karşısındaki zatın herhangi bir insan olduğu düşüncesi zuhur edebilir. Gelen zatın oraya hususi vazifeli bir zat olduğu ve Allah tarafından gönderilmiş bir elçi olduğu aşikar. Şimdi düşünün elinde bir kitap yok, elinde bir satır yok oku diye bir hitap var. Burada okuma benden bekleme. Ben okuyucu değilim şeklinde bir ifadenin olması Allah Resulü'nün ona hitabında itaatsizlik noktasında bir şey olmadığını fakat okunacak şeyin sarahaten kendisine bildirilmediği manası aşikar olarak çıkıyor. Değil mi efendim? Eyvallah. <gülüyor> Hazreti Cebrail kendilerini kucakladı ve sıkıp bıraktıktan sonra tekrar oku diye seslendi. Fahri Kainat aynı cevabı verdi. Ben okuma bilmem. Hazreti Cebrail ikinci kere kainatın efendisini kucakladı ve sıkıp bıraktıktan sonra yine seslendi. Oku. Bu sefer Fahri Kainat, ben okuma bilmem dedi. Söyle ne okuyayım? Heh. Söyle ne okuyayım? Evet. Bunun üzerine melek Allah'tan aldığı ve resulüne teslim etmeye geldiği Alak Suresi'nin ilk ayetlerini başından sonuna kadar okudu. Acaba nasıl okudu? Hangi sesle okudu? Hangi lahuti bir sesdi o? İnsan suretinde gelen Cebrail aleyhisselamın hançeresinden insana mahsus bir ses mi çıktı acaba? Yoksa altı ciheti saran ve insanın içinden de hissedebildiği ve hatta hissetmek ne kelime? Dışarıdaki sesten daha net duyduğu içeriden de bir sesin çıkarak tamamıyla onu kuşattığı bir ses mi işitti. Bunların üzerinde düşünmek lazım. Karşıdan gelen kişinin sadece okuyup geçmesiyle o sözler o sadra girmez. O okuyuşta başka başka bir hal var. O okumayı dinlemek de başkalaşma var. Veya başkalığın fevkaladeliğin farkına varış var. Ve o fevkaladeliğin farkına varılışı için varılması için bütün şartlarla beraber en güzel sada var. Allahu alem Cenabı Hakk'ın bir kuluna hitap edebileceği ses tonuyla belki yemi mahşerde bizzat vasıtasız konuşan Hazreti Allah'ın ve konuşacak olan Hazreti Allah'ın ses tonuyla bir beşerin duyabileceği takattaki ses tonuyla Cebrail Aleyhisselam Alak suresinin ilk ayetlerini Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve selleme Belki de dudakları bile kımıldamadan Hani Eşrefol Rumi diyor ya depremmeden dil dudak Sözü işiten gelsin Belki dudaklar bile kımıldamadan Sadrı Cebrail'den Sadrı Muhammediye'ye indirilen Fakat bu iniş esnasında Bütün mevcudat tarafından dahi Tınısı, güzelliği Sadası işitilebilen Bir ses tonunda Bunların hiçbirisi bu söylediğim sözlerin Hiçbirisi Mevzuyu abartmak Edebi şekilde anlatmak Kaygısıyla söylenmemiştir Fakat üzülürüm ve yanarım ki Bana Falanca efendim hocanın okuduğu Ses tonuyla o ikra Suresinin okunduğu gibi Ben Cebrail aleyhisselamla Allah Resulü'nün Arasındaki bu mü mükâlemeyi, bu vahiy intikalini böyle anlarsam Siyeri Nebi'nin, Peygamber Efendimiz'in hayatındaki bu ilk vahiyin lezzetini de kendi gönlümde ve sadrımda hissedemeden bu satırları okumuş olurum. İşte ben buna yanarım. Buna yanmamak ve üzülmemek için buradaki güzelliğe, ruhen ve kalben yoğunlaşmayı arzu ediyorum. Hem kendi nefsimden hem kıymetli dinleyicilerimizden. İlk vahyin inişi esnasında kalmış idik. Fatih abi şunu da belki ekleyerek bu kısma ıı, devam etsek son bölümde başlasak. Peygamber efendimizin dünyayı teşriflerinden bu yana her şey ...muntazaman bir program dahilinde, yerli yerinde ve her haliyle de bize mutlak bir şey anlatan, bize bir şeyler öğreten bir halde bugüne kadar geldi. Ve vahyin öncesinde de yine hala hayatımızda bizim için lazım olanları bizlere öğütlemeye, nasihat etmeye de devam ettik diyebilir miyiz? Zaten Siyeri Nebi'ye başlarken de o niyetle başlamıştık ki, mükemmel olmayan... Efendim şu da eksik kalmış, şu daha iyi olabilirdi denebilecek hiçbir nokta yok. Eyvallah. İnsanın bu dünyaya gelmesinden kastı, daha doğrusu Allah Teala'nın muradı, onu sevmek ve insanın da bu sevgiye kendi çapında, kendi kapasitesince mükemmel olarak gayret etmesi zaten e, ondan beklenen şey, olması gereken şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı saadetindeki bu mükemmellik onun ekmelü tahiyya, ekmelü beşer olduğunu da en güzel özelliği bendeniz siz konuşurken gayri ihtiyari sizin sorunun bana tevcih ettiğiniz sorunun cevabına odaklanamadım bir an dikkatim kaçtı zira biliyorsunuz biz bu haftaya bıraktık sohbeti, muhabbet bağının yeni bölümünü zira bu ilk inen ayetler Ramazan'ın 16. gecesi. Yani Ramazan ayında oluşu dikkatlerden hiçbir zaman kaçmamalı. Ve şu satırları okurken, bizler şu sohbetleri ederken bu sohbetin, bu okumanın efendim muhabbeti Ramazan ayına taşınmalı diye düşünüyorum. acizane Eğer siz arzu ederseniz Ramazan-ı nişanın girmesi efendim müjdelerinin olduğu şu günlerde biraz daha Ramazan'a müteveccihen bu ayetlerin inişiyle alakalı en azından konumuzdan da ayrılmadan konuşalım. Fakat ilk inen ayetler Alak suresinin denildi. hani Bismillahirrahmanirrahim İkra Bismi Rabbikellezi halak halakal insane min alak İkra ve Rabbukel ekram اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ Maalesef alini siz misiniz, okur musunuz? Oku, seni yaratan Rabbinin adıyla oku, ki o insanı pıhtılaşmış bir kandan yarattı. Oku, ki senin Rabbin kalemle yazı yazmayı öğreten, insana bilmediğini talim eden bol kerem ve ihsan sahibidir. Evet. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı saadetinde hatta bizlerin hayatında da tesadüfe yer olmayışı Fakat Allah Resulü'nün hayatındaki tevafukların hep en mükemmel derecedeki tevafuklar oluşu göz önünde bulundurulursa Ramazanı ı mağfiret nişanda bu ayetlerin inmesi tesadüfi değil Ramazan ayı için Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah Şehrü Ramazanel lezi fihil Kur'an Huden nasi Ve beyyinatim minel huda. Vel furkan Ayeti kerimesinde hatırlayacak olursak Sureyi Bakara'da Bu aya erişenlere Oruç tutulmasının emrolunduğu Ayettir aynı zamanda Orada Cenab-ı Hak Bu ayın tazimine sebep olan Kur'an-ı Kerim'e ve Kur'an-ı Kerim'in muhatabı olan insana o kadar güzel hitap etmiştir ki, Şehr-ü o Ramazan ayı ki, Ünzile fihil Kur'an, Kur'an o ayda indirildi diyor Hazreti Allah. Yani Ramazan ayının şerefi, izzeti olarak, Kur'an-ı Kerim'in o ayda indirilmesi kafidir. Bu ay oruçla geçirirse yine azdır. Oruçla geçirilmeye layıktır. En teskin olunacak ve en sükunetle karşılanacak ay bu aydır. Maddi ve manevi sükunetiniz ve Allah'ın size indirdiği sekineti onda oruç tutarak ve Kur'an'ın ayetlerini mukabele ederek, karşılayarak, okuyarak, tefsirle meşgul olarak geçirmemiz gerektiğini biz bu ayetler vesilesiyle anlıyoruz. İşte tam bu ayda Kur'an-ı Kerim'in indirilişi ve bu o kadar münasebetli bir şekilde devam edecektir ki her Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek o Ramazan ayına gelinceye kadar ki bütün ayetleri Allah Resulüne kendisi okuyacak Allah Resulü de ona okuyacak mukabele Karşılaşma, karşılaştırma, birbiriyle görüşme hali dediğimiz Ve şu anda da Allah kendilerinden razı olsun Ecdadımızın da bize bir örf ve bir anane diyerek Artık özümsediğimiz hayatımıza kaim olan Bir adeti seniyeyi de biz Hazreti Cebrail ile Hazreti Peygamber arasındaki bu şekilden alıyoruz Hafız efendi geçiyor Kur'an-ı Kerim'i okuyor, biz de susarak, sükunetli bir şekilde, o ayetlere muhatap olmanın, Hz. Cebrail aleyhisselam, Hz. Peygamber arasındaki o görüşmenin, o mukabelenin zevkini, manevi feyzini ne yapıyoruz? Bu ayda taze ediyoruz. Kadir Gecesi bile, bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi dahi, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu ay hürmetine ve yine Kur'an-ı Kerim hürmetine büyük bir payeye erişiyor. Yani ne demek istiyoruz? Samimi söylüyoruz. Lütfen bize kulak versin kıymetli dinleyicilerimiz. Bu ayda Kur'an-ı Kerim'le meşgul olmak lazım. Okumayı bilmeyenler öğrenmeye gayret etmesi lazım. Bakın bunlar da güzel şeylerdir. Belki fantazidir. Belki insan ruhende kendisini iyi hisseder. Ne bileyim Ramazan'da şu kadar camiye gittim. İşte filanca yerde yirmi tane cami dolaştım. A bu Ramazan yine böyle böyle otuz tane cami dolaştık. Elli tane cami dolaştık. Tamam bu da güzel. Hakikaten feyiz membağı, çeşmesi olan yerlere gitmek, orada efendim o manevi iklimden nasipdar olmak güzel bir şey. Fakat bir lüzumlu var, bir elzem var. Elzem olan nedir? Bu ayı Kur'ansız geçirmemektir. İnanın hiç Kur'an-ı Kerim bilmeyen insan Elif Bey'i alsa, Elif Bey diye zorlansa deraca, derake diye hecelerken biraz üzülse fakat bir şekilde Kur'an-ı Kerim'le meşgul olsa, ya lafzıyla ya maaliyle, ya tefsiriyle bir şekilde meşgul olsa Ramazan'ı en güzel şekilde geçirenlerden olmuş olur. Çünkü bu ay Kur'an şerefine böyle bir mazhariyet yaşamış. Ve Kur'an kime inmiş? Hazreti İnsan'a, yani Hazreti Peygamber'e. İnsan olarak Kur'an'ı idrak etmek ve insanlığın efendisi olarak Hazreti Peygamber'i idrak etmek çabasıyla geçirilen bir Ramazan, neticesi güzel, neticesi bayram edilecek bir Ramazan'dır. Kur'an-ı Kerim'in inişi, madem ki hiçbir şey tasarrufi değildir, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de bu ayı oruç tutma emrini vermeden evvel en önce oruç tutma emrini verir sonra onun hangi ayda tutulması gerektiğini beyan eder. Fakat hemen onun evvelinde Şehrü Ramadân'el-lezi unzire fîhil Kur'an o ayda Kur'an indirilmiştir. Niçin? Hüden hidayet için. Kimlere? Linnâsi Nâs derken bütün herkesi kapsar. Mümin demiyor dikkat edin. Sureti insan olan herkese hitap vardır. Alimine de cahiline de herkese hidayet vesilesidir. Yeter ki bu ayda Kur'an'a rağbet etsin. Ve bayyinatin minel huda ve hidayete de nasıl ereceğini yani bir hidayet vardır, bir de hidayete ermek için yol vardır. Bilirsiniz mesela şu işi yapmak için efendim para lazım. E parayı nasıl kazanmak lazım? Onun da ayrı bir yolu vardır değil mi? Veya şunu anlamak için şu diploma lazım. Şunu okumak lazım. Peki onu tahsil etmek için hangi safhalardan geçmek lazım? O da ayrı bir usuldür. Aynı bunun gibi. Şöyle rızayı kazanmak için hidayet üzere olmak lazım. Peki hidayete nasıl gidilir? Hidayette, hidayete nasıl gidildiği de Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur diyor Hazreti Allah. Yeter ki bir adım olsun, Kur'an-ı Kerim'e yaklaşmak üzere içimizdeki O nuru O Kur'an-ı Kerim'le Buluşturmak üzere bir adım olsun Atalım İşte bu Siyer-i Nebi de Okurken Hazreti Peygamber'in ahlakı Ve hayatı saadeti bize Gösteriyor ki Allah Resulü'nün hayatında O en mükemmel zata bile Allah en mükemmel Tevafukıyla Ramazanda Kur'an-ı Kerim'i indirmişse Bizim gibi aciz ve zelil kulların bu fukaranın Ramazanı ı nişana ne kadar rağbet etmesi gerektiği ve Kur'an-ı Kerim'le ne kadar çok meşgul olması gerektiği aşikardır. Evet, bunu hatırlattıktan sonra inşallah ne mutlu diyelim, Kur'an-ı Kerim'le meşgul olan, mealiyle meşgul olan ve bakın güzel kardeşim şunu da söyleyeyim, o kadar Yasin-i Şerif okuruz. O kadar Fatiha-i Şerif i okuruz. Hiçbir şey yapamasak. Ya şu Ramazan, ben Yasin-i Şerif okunduğunda, onun maalini anlayacak kadar biraz öğrenmeye çalışayım. Şu Fatiha'nın bir tefsirine bakayım. Kul huvallahu ehad, Allahu samet, lem yedit ve lem yulet, ve lem yeküllehü <gülüyor> küffen ehad. Derken, ne gibi şeyler bunun üzerinde yazılmış? Bu, ayeti kelimelerden neler anlamışlar, ne güzellikler yaşanmış, bunlara tahsil için biraz gayret etmek lazım. Evet, oruçlunun uykusu da ibadettir ama, böyle bir ganimet dağıtılırken, uykuyla Ramazan'ı geçirmek, veya sadece ne bileyim böyle, yok efendim macun şeker, yok işte dondurma, yok işte karagöz hayal perdesi, sirkteki cambazları seyretmek için, Sadece bu neşe kısmıyla meşgul olmak Pek sahetli olmasa gerek Bunlar da güzeldir Bunlar da lazımdır Fakat elzem olan Kur'an-ı Kerim'de Mealiyle, tefsiriyle Ve bizzat Kur'an-ı Kerim'i hayatı saadetinde Kendisi yaşayarak ve kendisi Allah'ın en büyük ayeti olarak Hazreti Peygamber'in Siyeriyle, hayatıyla, sünnetiyle Hadis-i şerifleriyle meşgul olmak elzemdir ve inşallah isabetlidir. Bunları hatırlatarak konuşmamızın son cümlelerini istiyorsanız alalım. Evet, Alak Suresi'nin ilk 5 ayeti olarak bildiğimiz daha doğrusu Allah Resulü'nün bize bildirdiği Kur'an-ı Kerim'in Alak Suresi'nin ilk 5 ayeti demek ki Nur Dağı'nda Hira mevkiinde Hira halvetanesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bedeni yani cismi Muhammedi'sine Cebrail aleyhisselam tarafından okunan ayetlerdir evet heyecan ve haşyetin son addinde kainatın efendisi bizzat konuştuğu lisanla nazil olan ayetleri <gülüyor> kelimesi kelimesine tekrar etti artık inen ayetler Allah Resulü'nün hem diline hem kalbine yerleşmişti o andaki görevi sona eren Hazreti Cebrail de birdenbire verdi. Evet. Bundan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilahi vahye muhatap olduktan sonra kendi hanelerine gelip beni örtünüz, beni örtünüz diyerek bu heybet ve haşyeti efendim bu fevkalade hali e, idrak etmesini İnşallah ölmez sağ kalırsak Biraz açmaya Biraz izah etmeye Biraz feyiz almaya çalışacağız İnşallah Cenab-ı Hak şaban azımız şu son günlerini Bizim hakkımızda mahsa hayreylesin. eylesin Aha. İnşallah Ramazan-ı Muğafferet Nişan'a girerken Ta başından Kadir Gecesini idrak etmiş ve Kadir Gecesini Yaşamış gibi bizleri Meccur eylesin Ve Ramazan-ı Nişan'da Affettiği, mağfiret ettiği Cehennem azabından Azade ettiği Rızasına erdirdiği Bayram ettirdiği kullarından eylesin Cenab-ı Hak Üç ayların Recep, Şaban Ve Ramazan'ın şikayetinden Şu güzelliklerin şikayetinden Üzerimizdeki nimetlerin şikayetinden Ve Kur'an'ın şikayetinden Bizleri masunu mahfuz eylesin Ve bizleri Onların hüsnü şehadetlerine ve şefaatlerine mazhar eylesin. Amin. Tamam. ve sellim ve barik ala ve esadi ve ekmeli nuri jami al-enbiya'i